Bu bankalarla anlaşmalı maaşlarını alan kişinin yüzde, yani pardon, 30 milyon ödeme oluyormuş. Acaba bunu, bu caiz mi değil mi? Soru anlaşıldı. Yani Soruyu biraz daha netleştirebilir miyiz? Maaş alan bir kişi bankadan aldığı için tamam. o banka o kişiye ayda 30 milyon para ödüyoruz. Promosyon. Yani bu... ha, 30 galiba. milyon değil de Hı -hı. promosyon. 30 lira galiba. Teşekkür evet. ederiz efendim. <gülüyor> Hayli günler diyoruz. Promosyonlar bankaların Promosyonlar var. E, maaşlarını memurlarımızın o bankadan çekmesine karşılık olarak belirli olarak vermiş oldukları aylık veyahut da taksitler halinde bir taksit veya iki taksit halinde ödemiş olduğu bir meblağın adıdır. Bu meblağ bazıları işte faiz olarak bakıyor, bazıları da hediye olarak bakıyor. İster hediye desinler, ister faiz desinler, her iki halde de Müslüman'ın bunu alması helal değildir. Bunu kullanması caiz değildir. Bunu alacak bankada da bırakmayacak. Kesinlikle bankada da bırakmayacak. Alacak. Komşularından fakirle var olan, komşularından fakir olan insanlara veya tanıdıkları insanlardan fakir olan insanlara, öğrencilere onu sevap ve günah beklemeksizin dağıtacaktır. Onun için ister bazıları diyor ki efendim bu faiz değilse bir hediye ise niye kullanmayalım? Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin bir hadis-i şerifleri var. Kullu kardin cerra nef'an fe huariba. Her bir e, karz, borç işlemi ki verine bir fayda sağlıyor ise o faiz hükmündedir. Müslümanların ondan uzak durması gerekir. İkinci bir şey kazançlarının yüzde ellisi haramlardan oluşan kişilerin veya müesseselerin vermiş oldukları hediyeleri kabul etmek caiz değildir. Bizim dinimizin emri budur. Kazançlarının %50'si, %50'si e, haramdan oluşan kişi veya kurumların vermiş olduğu hediye kabul edilmez. Dolayısıyla ister bunu faiz ister hediye kabul etsin. Muhtaç ve zorda olmayan bütün memurların veya bütün insanların bunu bankadan alıp yanında ve çevresinde bulunan fakirlere dağıtması gerekir kişinin kendisi muhtaçsa hocam kullanabilir. Mi? Kendisi çok muhtaç, çok zor durumda olanlar var. Hı hı. Mesela ne gibi? E, haciz kapısına gelmiş bir insan. Bütün malına el konmuş. E bu da fakirlerden bir fakir değil midir? Evet. Bu da fakirlerden bir fakirdir yani. Veya insan ticaret yapabilir. Ticaret yapmış ama iflas etmiş. O ayda kendisine diyelim ki bu tür bir promosyon yatmış. Kendisi de fakirlerden bir fakir olduğuna göre işte bu zorda kalmış insanın bunu kullanması. Başka muhtaç ha, evet. aramaya gerek yok. Başka muhtaç aramaya gerek yok. Bunu o kullanan, Ama böyle gerçekten zorda kalmış olmayan insanların bunu fakir fukaraya sevap ve günah beklentisi olmaksızın dağıtmaları gerekir. <gülüyor>